326, numaralı konu, İbni Abbas'ın Ensar'ın ihtiyaçları için halife katında çaba sarf etmesi, evet, Hassan bin Sabit şöyle anlatıyor, Ensar olarak bizlerin Hazreti Ömer'den veya Osman'dan, buradaki tereddüt ravilerden Abdurrahman bin Ebi Zinad'dan kaynaklanmaktadır, bir isteğimiz vardı, yanımıza Abdullah bin Abbas ile birkaç sahabe alarak valinin yanına gittik, İbni Abbas ile götürdüğümüz sahabiler sözü Ensar'a getirerek onların faziletlerinden ve üstünlüklerinden bahsettiğimizde,